Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Dikat bize onlar yine dedi filistin modern sabahlarda buluştuk yine. Çok dramatik olmak istemiyorum ama güneş bizi terk etti gitti gökyüzünde sadece kara bulutlar var. Kara bulutların altında da sadece Elem ve keder bir de burna kıpısı var. Hepiniz hoş geldiniz saat ona kadar beraberiz. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo dinleseniz Modern Sabahlar'da gökyüzüne yükselme zamanı geldi bu yağmurlu sabahta. Hangi yollar açık hangileri kapalı? Şenol Günbayrak anlatıyor şimdi bize. Bana bir kurak verelim. Yolumuzu Şenol bayrağı göre çizelim. Şenol Bey duyuyor musunuz beni? Alo? Şevk'e geçin birleşik duyuyor musun? Ne güzel bir lafla başladım ben güne. Duydunuz mu? Hı. Ne bileyim neyim ne saçma şapay mısın sen? <gülüyor> Lan yöntü dersiniz, mi hazır olun falan diye öyle bir şey mi dedin? Yolumuzu Şenol Gümbayir Avgöl'ü çizelim de yani şık bir şekilde ben böyle hoş bir lafla başlayayım. Evet çok hoşmuş. Şevkili diye Yeni bir haftanın başında saygı duruşunda karşınızdayım. Sevgiler mi size saygı çeçevesinde şunmanın kumancını onurunu, her şeyini taşıyorum. Paçalarımda kıvancı akıyor. Şevkiliye geleyim sana saygılar duyuyorum. Teşekkürler Şenol Bey. Ben de size saygılar duyuyorum. Yani öyle yarım ağızda duyulacak ama bu bana da bir avantaj oldu. Çünkü güzel bir şey hazırladım sana. Lütfen isteyorsan en başta ona girelim. İsterseniz hiç uzatmadan Şenol Bey trafiğe girin. Hiç uzatmadan. Sen uzatıyorsun. Şimdi sevgili dinleyiciler hepinize saygı çeçevesinde sevgilerime zaten sunmuştum. Bir kez daha hatırlatmak isterim ama şunu da fark ediyorum ki bu programda bir yabanlık var sonra seninle geliyor. Ne benden geliyor biz yamanlı şey... Hayır bak uzatmaya baş. Şu andan itibaren ücretmeye başlayalım. Ben dediğim de bir yapsın. Bir esprimizi yapalım. Hoş bir şekilde başlayalım. Ondan sonra yol mu, açık, yol mu kapalı. Tadilat mı var? Ne var? Espiri mi var? Yolda hafriyat mı var? Hepsini anlatacağım ben. Sen baştaki şu espriyi, küçük bir espriyi Şenol abini kırmamak adına yapsın. Şenol abicim sen bari öyle bir esprini uygun gördün. Hay hayda sen Tamam hay hay diyorum o zaman hay hay diyor hay Sharon Bey lütfen lütfen iş şu iş beni yapın tamam yapalım hadi Sharon Bey buyurun. yani size yardım ediyorum diyeceğim. Ne şimdi? Hani niye bir zorluyorsun? Tamam dedik işte. Ya. Yani tamam demekle ama yalvarıyorum şey, şöyle bir başında mesela şu tip bir diyalog istiyorum. Ne istiyorsun şey abi, Ne istiyorsan yap şey. Yani bak şöyle diyeceksin ki sen olmaya günaydın. Efendim canım diyeceğim ben Hani günaydın. Sana da günaydın Allah'ım belası diye. Ne, ne? Şimdi nereye çekiyorsun? Sohbeti ben anlamıyorum. Hayır benim sana anlatmaya çalıştım. Sohbeti uzatma. Uzatmıyorum işte. Ne istiyorsan da espri ...birimi yapacaksın, ne yapacaksın... ...tipleme misin, nesin, onu... ...yapalım, Ge geçelim... Söyle, ...tıkanarak konuşma beni... ...e tıkıyorsun adamı... ...tıkarım tıkarım... ...ellerim <gülüyor> ...şem güneye geleyim. ...haydi bakalım Ben başlıyoruz... Ne yapayım ben bilmiyorum ki şimdi ne yapacağım. Sen bana bak şimdi sevgili dinleyicilerseyi sevgilerime sunuyorum lütfen. Ben sizi de şahit yazıyorum. Şu anda sevgili dinleyicilerin sizi şahit yazıyorum. Ne olduğunu ne bettiğini lütfen siz de değerlendirin. Ne ben anlamadım ki ne olduğunu. Sen dedin ki bir espri yapacağız. Ben diyorum ki espri neyse yapalım. Ondan sonra konu neyse ona girelim. Tamam. Sen bana yalvardın mısın? Niye yalvarayım ya? Niye yalvarmıyorsun peki? Hayır. Ne? Hayır. Niye ben bir daha aynı söylüyorum. o zaman <gülüyor> söyleyeyim niye yalmayayım? Hey, ben şimdi peşine çok bir şey de istemiyorum sevgi. Benim hayalimdeki diyalog şeylerdi. İyi tamam öyle. Hey, beş. Şey geldi, şey şey en başta tabii ki şeyden bir konuşmaya beni taksiyemedi. Şey geldi, lütfen al Bundan sonraki ki gece ve tabii ki yolların espersini. Şey o şey size yardım ediyordum günaydın. böyle bir adam tipi şey. evet. e, Uydu mu bu muşanır? Neyse hadi da uydu, evet. Uydum peki. Uyutacağım Ta ağzından çıkan yani ben keşke bu cümleleri kurabilsem benim aklıma gelse bundan sonra sırf bu cümleler. Evet. Evet ne evet. Evet. evet. Bir hoşuma gitsin <gülüyor> ki tabii ki ben de kendimi sapıttım. Ondan sonra Şerim Bey yer varıyorum size günaydın. Günaydın canım. Nasılsın şimdi? Teşekkür <gülüyor> ederim canım. Sen nasılsın? Orada seni çok uzatmadan işte bir sıkıntın varsa mesela işte iyiyim ama işte böyle bunu akıyor falan veya işte peki değilim. Ben de diyeceğim uzatma lütfen. Ben de böyle sers de değil yani. çok uzatmadan lütfen diyeceğim. Sen kısaca şikayetini orada açın. Yok bir şikayetim. Şöyle iyi. Tamam hadi onu geçtik. Bir şikayetim var orada söylemeni isterim doğrusu. Yok şikayetim şey alıyor. Evet tamam. Ondan sonra e, hadi diyelim iyiyim dedin. E, ne kadar güzel çok sevindim iyi olmalı dediğim Sen ne diyorsun? Ne diyorum ben orada artık süremizin sonuna geldik. Hayır. Yani, orada yok ki Şenal size size yalvarıyorum. Bir espriniz var acaba? Evet. De? Siz anlatıyorsunuz şimdi sobe Hayır yani, bunu bir söyle. Şenol Bey size yalvarıyorum, bir espriniz var mı acaba? Ben de durursuz değil. Şenol Bey size yalvarıyorum, bir espriniz var mı? Köpeğiniz olayım. Kafenden bir şeyler kaçma sen yalnız. Neydi, ne? O zaman hayır. Ya. Yani tamam, işte, ben sevgiye gireceğim. Küçük bir esprim var, arz edeyim. Hemen ardından da lütfen konumuza geçelim. Fırsta <gülüyor> vakit kaybetmeden diyeceğim. Ondan sonra sen bana uyuyacaksın. Uyuyoruz işte, tam buyurun hadi. Hadi diye değil, yalvar. Yalvarıyorum Şenol Bey. Şevk'e gezeyim, bana bir laf şokar mısın? Ne yapıyorsun? Ne, vallahi ağlayacağım yani. Niye? Ben başta sıkıntı sorduğumda ama bir şeyim yok demişsin. Sıkıntı sensin Şenol Bey. Ya şimdi bak lütfen, öyle tesliye. Sen bana de ki, yalvarıyorum bir espri var mı? Yalvarıyorum Şenol Bey, bir espri var mı? Var Şevk'e gezeyim, tabii ki var. Bugünün esprisi için senin bana bir laf sokman lazım. Şey ben başlarsam durduramazsınız yani. Yani bir ufak bir laf sok. Ne laf sokuyam ya? Senin bir laf sokmana. Ben öyle sevmiyorum ki laf sok. Yani sen bana ufak bir laf sok. Yani kendi kafandan böyle bu lafı da yedi gibi. Bir laf sok. Ne şimdi ne? Ne diyeyim ben size yani? Ne diyebilirim ki ben size? Yani sana mesela böyle bir bir şey söylersen böyle hakaret tipi. Bir şey söylüyor ama küfür değil de hakaret tipi. Gelmiyor oktan bir şey ama ne diyeyim ben şimdi? Yani içinden de mi gelmiyor. İçinden geliyor bir şeyler de yani onları... Diye... işte içinden gelen şöyle yani lütfen bana bir laf sok şimdi. Ne diye Durup dururken şimdi var. her yani. yani bana o esprisini bir laf içinde şey... Lütfen ufak bir şey denir olursa yarbarıyorum lütfen. Şişko. Ama şimdi bu... Ama şimdi bak... Lütfin. Ne ya? İşte sen kendin de laf söktün. Ama sen bana diyecektin ki sen yani ...senin vereceğin hava durumunu ben kulağımla verdim falan gibi. Bir şey Böyle onlar bir espri hazırladım. Önlü şişko diye insanın dış görünüşünde ne şey yapıyorsun sen? Ne? Sen bir sızkası şeyler sızkası. Ne? Özür dilerim ya. Yani, sen çok o zaman şeysin lafa bakıyorum laf mı diye. Hayatıma bakacağım adam mı sen misin diye adam diye. Bunu mu hazırlamıştın ya da? Bırak ya. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 8.26 Olu Saat Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir Oyun Stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydın efendim. Gene hasta. Gene hasta. Başım beladan kurtulmadı. Kim bana vudu büyüsü mü ne yapılıyorsa bir Vallahi, onu rica edeceğim ya. Biz, yani şimdi Oktay da gelecek. Ben Oktay'ın da böyle neşe içinde geleceğini hiç düşünmüyorum. Senin, yani. senin fikrin miydi o bizim bebeklerimizi, küçük bebeklerimizi satmak? Yani ne bileyim insanlar bir iğne batırır, bir şey yapar, bir espri olur diye düşünmüştüm. Hiç yok işte bir, şey bir espri etmiyor, olur. Yani. Ters tepti Ters tepti aramadı bana. Vallahi gideceğim. Edirne'de bir yerel radyoda pehlivanlarla yayın yapacağım. Domuz gibi ha. Böyle al yanaklı falan adamlar gelecek her sabah. Vallahi yap ya. İyi e abi günaydın diyor böyle bir kaldıracak. Yap <gülüyor> bırakın falan. Hayalim Vallahi bu. git kurtar kendini ya. Yemin ediyorum ben kendimden i̇şte tiksindim gibi. ya. Her sabah sütün tazesini, yumurtanın tazesini yiyeceğim. Vallahi şu an rezalet ya. Vallahi rezalet. Hastacıklı böyle nasıl kendimi iğrenç hissediyorum. Nasıl bir şey böyle? Personele de bulaştırmışsın. Ne ne yapmışım? Hey abi, evet. ben burnum yatınca burnumda akıntı oluyor. Neden <gülüyor> neden abi? Git dedim salsume, bir şey işte. Salsume en güzel şey, iyi gelir. Bizde gerçi o kadar salsuma ile. ben hafta sonu kaybettim bazı şeyleri eee kaybettiğimi Yani insanlığa dair pek çok şeyi, ya, insanlığa dair pek çok şeyi alttan üstten tabir ettiğimiz bütün çıkış yollarını açarak yani Ruhunu verdim ya. Ruhumu hakikaten verilebilecek en güzel şekilde verdim ama e, Ömrü hayatımda ilk o serum ne mübarek bir şey. Serum gözün açıldı mı benim? Serum var ya, serum. Ah, ah o serum. Yani vallahi evlere evlere şahidim yemin ediyorum. Vallahi pehlivanlar diyor serumlarla falan diyor. <gülüyor> Oktay'da şey... E, arada konuş... bir <gülüyor> şeyle geldi. Vallahi hiç şu kapıdan girişini şu anda şey yapıyorum. Gözler şiş böyle. Üü, üü, üü, gerçek. Ya ne yapalım abi? Ne yapalım? Bir yaş daha ne sonra. Olur, şey yapın ya. Bir, bir şey geldi. Oktay'la biz çok nazara geldik ya. Acayip... Neden böyle oluyorsunuz biliyor musun? Ne, nazara... Hep ne? O, o toptancı market çok soğuk. Vallahi olabilir. Bak şimdi Vallahi içimizin ondan, yaptığı başka da bir şey Oktay yok. Oktay geçen sefer orada tişörtle dolaşıyordu. Ben montlarımla, gocuklarımla dolaşırken... Üşümüyor musun abi? Biraz üşüyorum abi dedi. Siz öyle birbirinize ahvalı diye. Abi o ama yani şey de gerçi yaz sezonu tam bak mevsim dönümü oralarda bizi vurdu. Gel Demek ki bizi ben... hasta eden o büyük cross market işte? Ben seni bugün kasaba götüreyim. Sıcacık orası. Etler falan. Orada ısınırsın. Gerçi o et bastırınca da iyi geliyor diyorlar. Tabii canım. Vallahi billahi. Etler bitir. E, etin çiği et bitirir, hamurun çiği dert bitirir derler değil mi? Ben orada... Hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu o laftan anlamıyorum. İşte etin çiği et bitirir. Et bitirir yani. Yani etlendirir anlamında. Etlendirir tamam. Hamurun çiği dert bitirir yani karın ağrısı yapar tipi gibi kesine. Gerçi sen ikisini de yiyorsun ikisi de, evet, de öküz gibi hiçbir şey olmuyor. Demek Bak, ki sende bahir bir şey var. Ette de, de benim için aynı. Ya, ay çok güzel. Ay bak bir vallahi canım çekti şimdi. Bir serum olsa da yesek hep beraber. Sen Vallahi ben e Sen damar yolunu niye kapatıyorsun? Ben sana getirirdim. Vallahi kateteri de çıkardım. Niye çıkardım ki? Allah Allah hiç bilmiyorsun. Tık ya. tık takarız şurada alırız birer. Birer şişe serumumuzu alır mıyız? Abi onun için de esaslıma koyur. Ve esaslıma koydu. Bu vallahi çok güzel olur. Hayır, Oktay, buyurun efendim buyurun. son havlinizle, can havlinizle. Can havlinizle artık ne varsa bir bakalım dedik. Yaşama oh. tutunan son zerrelerinizle haber veriniz. Valla vereyim Ankara falan boşaldı gibi yani bilmiyorum. Siz nasıl görüyorsunuz da boşaldı tipi bir şey yani. Hayır, insanlar bu kadar parayı nereden buluyor ben onu bilmiyorum. Gittiler mi tatile? Ben kimse gitmez gitti. artık diye Ben de bilmiyorum trafik yok efendime söyleyeyim. Doğru trafik yoktu bu sabah. Evet. Niye pardon. geç kaldın? <gülüyor> niye geç kaldın? Zaten okulun dibinden geliyorsun. Ya niye geç kalayım? Geç kalmadım ya anca işte. Aynıca, ya, tabi doğru sen ya. aslında hayatla bir anlaşma Aa, yaptın. E, tabi <gülüyor> şartları uzun imzası birimiz <gülüyor> Vallahi öyle. Ankara boşaldı. Bakıyorsun trafikte bir şey yok. İnsanlar nereye gittiler? Bu kadar parayı nereden buluyorlar? Ben bilmiyorum abi. E, yıllarca insanların tatile gitmesine bu kadar parayı nereden buluyorlar? Yoran insanlar yakalandı. Ee, Sanarsın şimdi, herkes de İsviçre'ye kayağa gidiyor. Ha. Memlekete gitme diye bir şey var canım. Ya tamam canım şimdi pazar salı çalışıyor. Bir çalış... otobüs parasına bakar memlekete gitme dediğin. E, Bu ne? kadar para dediğin nedir yani? Bir yeri geliyor bir gece daha çöz. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmaz abi. <gülüyor> Buyurun efendim. Ee, şimdi Hollanda'dan bir... Hollanda değil Paris Paris çılgın projelerle çalkalanıyor. Bizim de projeler vardı biliyorsun. Paris'te en son çılgın proje Eiffel Kulesi'ni aydınlat. alt. Yeni mi aynı şey? Paris'te son tango. Fransız mimarlar, Parisliler ve turistleri eğlendirmek için... Eee artık demişler yeter bu da Baydı yani Baydı. Paris, Paris Baydı. sunduğumuz ne var bugüne kadar? Eiffel Kulesi. İnçik inçik nereye kadar? Şişme köprü tasarlamışlar. Aa süper. Point ee, point diye mi geçiyorsun? Evet point point diye geçiyorsun. Fransa'nın başkenti e, nasıl olacak? Başkenti dediğimiz Paris zaten bir değişiklik yok. O konuda bir sıkıntı yok demiş. Tamam Paris başkenti olarak kalmaya devam edecek. Orada hem fikiriz. sen Nehri üzerine kurulacak köprü de 3700 metrelik pava dolu böyle. Bir taraftan geliyorsun. Hoplaya zıplaya, güle oynaya Neşme içerisinde bir taraftan stresle başladığın yolculuk... Öbür tarafa geçiyorsun, pırıl pırılsın. içinde pırıl pırılsın, ne stres kalmış ne gam netasa. Paris Belediye Başkanı'nın çılgın projesi olarak. Ya bu ara bir şey mi var böyle hani belediye başkanı Hani böyle bir gaza geliyor. Bunların bir sitesi var, mahlukları var çalışmalarını yapıyorsun falan filan hani böyle hayır. ulaşım bir yerden sonra sıkıcı bunlar. Hayır böyle belediye başkanlarının bir bloğum var. Hep çılgın projeler. Yani çılgın proje ne Beyler bunlar... falan diye yazıyorlar. Beyler bak ben şöyle bir şey yaptım bak şimdi nasıl olacak falan diye. Böyle bir şey mi var? Yoksa öyle yazıyorlar ondan sonra. Birbirlerinden mesela... imreniyorlar canları mı çok sıkılıyor? Mesela Melik Gökçek yazıyor Peluş Hayvan Parkı ondan sonra Paris Belediye Başkanı altına yazıyor. Keyifli paylaşım teşekkürler. Hı, emeğe saygı. Emeğe saygı diyor ondan sonra o da kendi çılgın projesini Hı, Ondan asöyle böyle arka arkaya geliyor bizim çılgın projeler de yavaş yavaş harekete geçmeye başladı. Ee, Bakın başka nerede Haliç'e can suyu verildi. Bizde çılgın projeler yapmışız dükkanda. Hiç haberim yok benim. Oo, Tuvaletler boyanmış. Ee, Bahçe eşyalar toplanmış seninle birlikte. Valla dün bir tuvale girdim bir ferahlık bir şey izliyorum. Bir temizlik ben, bir değil mi bir kendine, kendine geldi. Bir baktım duvarda hiç yaz yok. Ha ne oldu hepsini sabaha kadar temizledik. Yok artık hakikaten. Pırıl pırıl oldu. Gerçekten onun bir. Bir daha kalem unutmayalım. Orada. Bir daha kalem unutmayalım. Ya kalem unuttuk aslında orada bir tablo vardı biliyorsun o tablo boyansın. Bak bak sağlı, sağlıklıya bak bak ha. sağlıklı nasıl na nasıl namussuz diye geldi vallahi üzendim. Yok ama sağlıklı geldim. Vallahi... Sesini çıkarma. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> günaydın abi. <gülüyor> Nasılsınız? İyi, ee, al yanak. Nasılsın? <gülüyor> vallahi kan gelmiş ha. Sevgili dinleyiciler günaydın. Nasılsınız? Vallahi... Adam şey mi yaptı acaba? Enerji geldi vallahi ya. Ra radyoda bizi dinledi. Git de <gülüyor> serumu yemiş gelmiş gibi. Ne Aa, yapıyorsun? geçen hafta serumu yedim ben. Ne oldu? Ne konuşuyorsun? Sen de mi serum yedin? Geçen hafta. Ne hep serum? Bunu da toptancı getirip mi top alıyorsunuz onu? <gülüyor> serum keşke toptancı marketi satılsa ya. Vallahi yemin ediyorum var eve stok yaparım. Yan şöyle düz serum istemem ben <gülüyor> farkı. Vallahi tabii katkı, İçine olur. böyle onun rengi yeşili anlatıyor. sarıya döndüren bir şey koyuyorlar. Aa yeşili söyleyebil. Ben... O zaman çok tatlı oluyor. <gülüyor> Plazma. Ne <gülüyor> ne? Plazma. Gerçek kan plazması koyunca dadından yiyinmez. Hem de böyle biraz eşki eşki yapar. Sen de serum yedin değil mi? Sen evet. en son serumunu ne zaman yedin Ege? Ben herhalde ameliyattaymışımdır en son bundan 3 sene önce. Ameliyatta öyle serumu. E, Ameliyatta yenen serumunda da olmaz beye geçim. Olmazdır. Da, anlamıyorsun ya. yani. Anlamazsın ama bak Serum mu böyle... yedik dayak. Bir kadar uyandık yani <gülüyor> serum mu yedik dayak. Uyandık. Böyle bazen insanın böyle keyfi olmuyor ya. Böyle bir sebepsiz böyle bir. Keyifsiz oluyor. Bir şey de yok ortada falan. Hemen bir serum takıcaksın Can abi. Cana Can Katar. Valla ben yeni şey çıkartacağım ya. Bunu reklam kampanyasıyla ile çocuğa valla faydası var. Benim Eminim de öyle ediyorum. şarkılı türkülü bir serum kampanyası var aklımda. Cana Can Katar. <gülüyor> Aynı serumdan içmişiz biz diye bir söz yazdım ben size. <gülüyor> Aynı serumdan içmişiz biz. Çok güzel olur valla. Bu arada dışarıda yağmur şakır şakır. Gene başladı? Zaman zaman şakır şakır. Ee, Yağyor. Biraz trafik hakkında bilgi vermek istiyorum. Azıcık Buyurun. ver oktay. Ee, Çetineme illa Çetinemeçi kullanacağım diyenler e Çankaya doğru gitmeyi tercih etsin Yani Beryana gel gelme konusunda trafik fantastik. Hadi can tabi bitmiş durumda. Ne de Otuğa gelinemiyor da Çetinemeçin bir diğer kulvar olar. Evet karşı seride Açık. O yol tercih edilebilir. Ee, illa Otuğa geleceğim diye bir şey yok sınırlı bir güzergahım olduğu için trafik konusunda bu kadar bilgi vereceğim size. O da iyi. günlük Çok teşekkür ederiz ama oktaya Olsun. Elinden geleni ardına komuyorsun. Siz ne He. konuşuyordunuz? Ben girdim böyle şakır şakır yağmur dedim. Serum dedim. E, iyi şey dedin. Dedin. Biz de serum konuştuk. Çok yani. de yağmur konuşmamıştık. <gülüyor> <gülüyor> onu da iyi oldu. Bak hatırlattın. Yağmur da nasıl yağdı dünden biri. Dur bakayım aynı tepkiyim. Ankara boşaldı Oktay ya. Ne diyorsun? Valla hiç de öyle görünmüyor. Yani e, insanlar bu maddi krizde <gülüyor> Evet, sevgili güzel <gülüyor> Yaş testi yapıldığına göre hepimizin 50 -50 gerçek oldu ortaya çıktı. Gerçek Oktay demiş olduğu ortaya çıktı. Eee evet, buyurun <gülüyor> bey. Ay buyuralım. Ay Adel hafta sonu ana oldu. Ana. Hadi ya. Ana Adel, ana tabi Doğurdu mu? Doğurdu. Ne, ne yapsın beklesin mi? O da beklemiş ya ben biraz daha şey yapayım, doğurayım bari demiş. Ne adı. olmuş adı? Bir erkek bebeği dünyaya gelmiş. Adı? Ee, adını e, adını koymamışlar. Daha doğuyordum, bunun... Mabel koyacaktım demiş. Benim köpeğin adıydı diyoruz. Yani ben de ona söyledim. Yani böyle demiş. Ya ben O yani. öyle köpek ismi falan konmaz. Ne koymuş? Jerry ki, Jerry falan mı? E, İngiliz şarkıcı bu yıl 54. düzenlerden Grammy müzik ödüllerinde altı dalda ödül kazanmıştı diyor. Başka da bir şey demiyor yani. Herhalde ödüllerden bir şey koyacak ya da ne bileyim? Simon kocasının adı zaten. Kocası da değil de. Öyle mi Simon mu? Yok canım. Geçen yıl tanıştı. Simon e, Adel Bully var... E, <gülüyor> Ay ben bir şey hemen lavaboya gitmem lazım çocuklar. Serum, serum şey yaparız. Hayır, <gülüyor> bana biraz serum fizyoloji kurban olayım ne olur bak. Otur otur. Arada şimdi şarkı çalarken zaten onu iki şey yapınca. Adını koymamışlar daha. Senin ilk kızın devresi olur. Onun oğlan Doğru, senin baba. kız. Şöyle güzel bak ne diyorsun Ege? İyi şöhret yaptı bu sene mi? Hmm. Yani dediğin... Şöhret çocuğu. Sen de şöhret de biz. Yani böyle denk mi geliyor algıda seçicilik mi ne ne zaman çocuğumuz olsa şöhret dünyası e kayıyor tabi yani. Şey bir, geçen sefer Tom Cruise. Yani bu, bu sene Adel. Adeller falan Adel Çok gayet Kali güzel geliyor. yani. Yani Sen. senin kızların nasibi de diyorum yani kısmetiyle geliyorlar. Ha, hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz o zaman buradan Adeli. Ee, kaç kilo doğmuş? Bu sefer hak kadar çok merak ediyorum. Valla ya işte ben buna sinir oluyorum. Böyle veriyorlar. Tam ne de olduysa bir biraz verin. Vereceğin zaten bir santim boyunu vereceğim. Bir de ağırlığını vereceğim. Sanki aramışsın hastaneyi de şimdi konuşamayacağım demişler. yani. Ya böyle acil oldu oldu her şey yolunda şimdi yolunda. konuşamayacağım. Aman oh oh iyi deyip kapatmış durumuna düştüm. Sonra çeyrek bekliyorlar. Daha çok beklerler bu kafayla Adel Hanım. Neyse küfür etme Adel kafası. Şu, şu haberi de gelirde bıraktık. Sevgili dinleyiciler biraz şarkılar türküler dinleyip hemen ardından yeniden A ve B stüdyolarında buluşacağız. Modern sabahlar. modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sonbahar'ın en güzel şarkısını dinlediniz sevgili dinleyiciler. Ben çaldım size onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mayak mayak konuşmaya başladı Evet, hey, What makes a good male ben çaldım size sevgi diliyorum buyursunlar. Onu da radyoya ben getirdim. Oktay sen de bir şey ucundan tut. Ben ee, ne yapmıştım ya o komik şeyi. <gülüyor> sen konu de ve... Türkiye'ye getirmiştim. Yok ya Türkiye'ye getiren bir arkadaşım da. Ne yapmışım ben <gülüyor> ne yapmıştım ya. Aman neyse. Ama bakıyoruz şimdi. Evet. Kurcalama. Evet, e, şöyle bakıyoruz 952. O Allah bir Pazartesi gününde ee, ne, neler söyleyecek sonuna geldik yani. desek Pro, programın sonuna mı geldik Oktay ne oldu birden ya içeride gargar gar konuşmayı Güney Afrika'daki mı? sorunlar bizim sorunlarımız diyebilir miyiz? Bizi gerer benim cümleyi daha düzgün bir şekilde kurduğumu evet, düşünürseniz. onların sorunları bizi gerer Oktay Güney evet. Afrika benim şahsi meselemdir 22 senedir buyurun Güney Afrika'da o zaman son gelişmeler herhalde seni e, biraz rahatsız. Seni ve seni ikinizi daha. Seni ve sevdiklerinin de Tamam işte ikinizi birden dedim ben. Ee, gergedan sorunu var Güney Afrika'da. Gergedan alarmı. Sorunu. En yani. son biliyorsunuz Güney Afrika'da ambulans rezaleti vardı. <gülüyor> Şimdi de gergedan alarmı çıktı. Ee, Yasatışı olarak avlanan gergedanların sayısındaki rekor düzeyden. Bunu yasal olarak var. nasıl avlayabiliriz hocam onu, onu bil. Önce başvuruyorsun abi. Ger soru veriyorsun. <gülüyor> Ee, Güney Afrikalı yetkilileri tenaşlandırdı. Hocam az önce bu arkadaş bir saniye Onu ben tam edeyim. Onu duymazdan gelsek. avı için ger soru vermemiz gerektiğini söyledi. Teşekkürler sanık sizindir. Bence direkt idam edelim. Hiç <gülüyor> o anla falan da uğraşmayalım yani. Ve mezarıma da bir ara ara bir serum takım. <gülüyor> Rahmetli gerçi. Belki zombileşir diye. <gülüyor> Ha, kurban olurum. Valla boynuz kaçakçısı. Gergedan'ı niye? Ha, boynuz boynuz kaçakçı... Bu hatalar kaçakçı... var abi. Gergedan boynuzundan ne yapıyor? Boynuz kaçak ne? Nerede kaçırıyorlar? Şanta! Çeke... <gülüyor> Gergedan boynuzundan ne yapılıyor kadar ya? Bilmiyorum ki herhalde. hani böyle bir süslüyorlar, bir şey yapıyorlar. Ya onu da gene bir afrodizek etkisi var diye yiyorlardı. Pek... Yani. Pardon özür dilerim burada yazıyormuş ya. Ee, şey ee, bir vakıf varmış. Ger Gergeden bak. boynuzu mu? Ger boy. Ger bak. Endangered Wildlife Trust. Ya o <gülüyor> iyi bir vakıftır. Adı. Güney Afrika hükümeti tarafından çıkan rakamlar şu 455 gergeden çok altından daha kıymetliymiş gergeden. İyi şeyi. de ne yapılıyormuş Oktay? Ne yapılıyormuş diye sordum. Gergeden boynuzu asker tedavisi. Sınıfı, asker tedavisi. <gülüyor> asker <gülüyor> tedavisi. Ne gergeden <gülüyor> boynuzu? Kara borsada gergeden boynuzu şu anda kiloda 60. Ya Bilosu, onu anladım ne birader? Neremize ne yapıyorum? Satılıyor abi. Ağzıyorsun. <gülüyor> Satılıyor. Tamam, en da. azından bu cümlede. Bunu anlamıyor musun? Neye ibarıyorsun? Gergeden boynuzu ne işi şey? Alım satım yapılıyor. 65 onda. bin dolardan satıldığı yani altından. Daha önce de söylemişim 30 saniyince altından daha kıymetli olduğu Burada kaçak olarak mı sokuluyor? Yok zaten gergedenlar turistler şu koyuyorlar. <gülüyor> onları yutuyor. Ama hava hemen belli oluyor böyle <gülüyor> bacakları aç aça yürüyenler. <gülüyor> Gene bu gergedan boynuzu kaçakçılarını alın. <gülüyor> zaten onları ikili dakikada. <gülüyor> Afrika boynuzu tiksinmiş artık mesleğinden tiksinmiş. Sevgili inceler gergeden e, boynuzundan ne yapıldığını biliyor musunuz? Gergeden hey. boynuzunda. Yani, yani kesin biz biz açıklayacağızdı meraklandım diye. Şöyle falan iyi geliyor dur da. Vallahi çağımızın vebası ne? Bak şu ara. Süs, süs altın eşyası olabilir. Süs eşyası diye şey olur olabilir. Senin fayır çok süs tatlı olur. <gülüyor> süs eşyası. Dona kadar kolye takılır mı ya? ya yani takacaksa onu daha ufa var. Bir de gelgeden boynundan yapılıp başka şeyden yapılamayacak ne var dünyada? Altın. Bak, şüphe yapacak. Ya, şey. yani. Altın mı? <gülüyor> günaydın efendim. Ee, günaydın. Diyarıda boynuzundan ne yapılır onu söylemek isterim. Tamam. Ama. İsminiz nedir önce? İsminizi öğrenelim. Ee, yiğit benim adım. Yiğit. Diyarıda boynuzuna olan bu e, ilginiz alakanız nereden kaynaklanıyor? Ya bir küçükken bir dergi okumuştum da hani He. böyle hayvan dergisi falan. <gülüyor> oh <gülüyor> hayvan dergisi. Hiçbir de. hayvan dergisini okuyoruz. Buyurun efendim. <gülüyor> ee, bıçak hani, hançer gibi bir şey yapılıyor. Hançer mi? Yani, yani affedersiniz hançer tipi bir şey. Uydurdunuz mu? 5000 yıl önce böyle. yapılıyordu belki de demir var çelik var şimdi yani. Ha bir yok, dakika çok... bence Yiğit Bey uydurdu gibi ya. Yani. Yani uydurdu gibi ya. Yani bizi amaçsız komamak için hayatta bir şey uydur. Çünkü şekli de bıçağa benziyor ya. Ondan <gülüyor> yok, değil mi? Cidden yok çok değerli böyle özel bir hançer yapılıyormuş. Ya onu da <gülüyor> yapmışlardır <gülüyor> muhakkak. <muyumuş>? Sokuyormuşsun <gülüyor> ama öldürmüyor muymuş? Sokuyunca <gülüyor> çıkmıyor. Süs eşitasıdır yani. herhalde. Yani o... Kapzasını ya, şey yapıyorlar değil. herhalde canım, yani hançerin yani. o da süs eşyası Ya ondan da yapıyorlardır muhakkak. Gergeden boynuzlu kapzala hançerimizi yediniz mi mesela <gülüyor> <Meline> yaz. Değerli <gülüyor> hançer. Yani onu da Deli yapıyorlardır ya. muhakkak da bunun esas amacı vardır. Değerli hançer işte. Bir dakika Yiğit Bey başka biliyor musunuz siz bitirdiniz mi? Yok sadece hançeri biliyorum ben bildiğim kadarıyla o kadar hançer. Hançer <gülüyor> diyorsunuz başka da bir şey demem diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür efendim. ederim sağ olun. Sağ olun. Boxer, o portatif bilgisayarından bir girer misin dünya hançer borsalarında? Gireyim abi bak. Bir gel gel var diyorum. mı nedir ne değildir? Şu anda hançer. Hançer yazacağım. İlk defa emin misiniz diye soracak. Hançer Sibelcan çıktı. Ne abi o? <gülüyor> Gergeden boynuzu hançer. Hancer şey ama gergeden boynuzu demediniz ki bana. <gülüyor> <gülüyor> Sperano e özür diler, sizi de rahatsız etti sabah sabah. Gergeden hiçler var mı? Gergeden boynuzu aslında şu çok güzel olur. Ben yemekleri biraz ufak bir rendi. İki rende Tıraş tıraş boynuz. Aa, vallahi doğru. Gergeden şey? boynuzu e, e, doğrudan Yemen ve Çinde deliriyormuş insanlar. Hançer gergeden boynuzundan hançer istiyoruz diye. Bütün hançerin mi gergeden boynuzundan. Yok yıkıramış? ya sapı sapı hançer sapı Olarak kullanıyormuş Çin'de ise geleneksel tıpta kullanıyormuş Geleneksel ee, tıp doğru. dedi afrodüzyak işte ha, afrodizyak evet, Biz doğru. bunu yersek gene Yen dikilir yemeyen yıkılır Ayrıca afrodüzyak etkisi olduğuna da inan, inanıldığından e, Gergedanlar avcıların Nasıl düz kafalara değil. Böyle boynuza bak ben, ben bunu yersek ne olur Bu boynuz nasıl duruyor Tamam kesin bunu yersek çok güzel Avrupa'da gergedan var mı bakayım. ya Yani Güney Afrika'da tamam var da Avrupa'da gergedan Balkanlar. olan yer var mı? Balganlar. Balganlar da Arnavutluğun gergedanı meşhurdur. Balkan Arnavut gergedanları. Gergedanı. Hayır, saf değil mi, yani. Hayır, mi şey yapıyoruz? <gülüyor> ya derimizde tabii ki var, Benim balkanlarda... Yarın bir gün giderim Arnavutluğa, nerede gergedan turuna katılmak <gülüyor> istiyorum derim. Yoktur herhalde Sana ya. Sana boş boşuna gitmeyeyim bak. Aa, delisin. Arnavutluğun bir siniri... Yok, Arnavutluğun neyi meşhurdu? İnadı. İnadı ile gergedanı. Ciğeri de <gülüyor> meşhur mu? Ama gergedan inadı derler zaten. Tabii, gergedan çok inatçı hayvandır. Otçulmuş gergedan. Gel. Biraz gergedanları tanıyalım. Yalnız dünya üzerindeki en meşhur gergedan hangisi? Dur, Charlie mi? <gülüyor> Gergedan Charlie İhsan Bey yetiştir <gülüyor> Öyle meşhur diye, Tek diye düşünmeyin ya evet. Yine böyle bir etnik bir ayrımcılık Bak, söz konusu Çok, çok güzel cevap vereceğim Afrika gergedanı mı? Gibi Onun gibi Sık sık ormanlarda yaşayan bir gergedan bu ne gergedeni olabilir. Ne gergedeni olabilir. Sık sık ormanlar dediği sık, or sık ormanlar. Sık ormanlar. Sık ormanlar. Evet, evet. ormanlar. Otçul hayvanlar e, olan gergedanlar genelde tek başlarına ya da aile grupları halinde geniş otlaklarda. Bak bak. Çalındık, genelde tek başlarına yerlerde, aile grupları. Veya... Sık ormanlarda yaşayan en meşhuruymuş. En yani şeyi de sıkı. Sıkı gergedan. Sıkı gergedan. Görme duyuları birazcık zayıf. Ama, ama buna ama. rağmen buna mukabil. ne duyuları gelişmiş olabilir? Hassasiyet, duygusal hayvan. O dediğin duygusun. fil senin o dediğin. Aa, şey, içine atıyor hep kapalı. Fil, filin mı? sadece içine attığı için öldüğünü biliyor musunuz? o da Yiğit Bey, onu da ben bir dergiden okumuş Yok ya kalp kırıklığından ölen hayvan fil değil miydi? Ya kalp kırıklığından Yunus da ölüyor, affedersin Balina da ölüyor. Yani benim bilgim... Köy bos, bir boss olsa nasıl sığar? <gülüyor> onu, yani, beni arkaya oturttular. Hepimizin tergilerden okuduğu şey farklı gördüğünüz gibi. Ee, koku <gülüyor> alma ve işitme duyuları çok gelişmiş. On numara. Bak, onu tek geçerim. On numara. Bu arada ormanda yaşayan gergedan yarın bir gün... E Mesela bir sokak röportajı oldu. Yarış kapıdır. Bu soruldu. Aman şey yapmayın. Sumatra o... gergedanı olacak. Sumatra, Sumatra gergedanı. Sumager gedanı diyecektim. Ben yanlış demişim bunu. Şunun adı neydi? Birisi bana söylesin ya. Reklamlarda görüp duruyorum. Şu tatlının adı neydi? Şey Aa. o. Milföy mü? Milföy. Değil be, be, böyle şey oluyor ya. Renkli renkli oluyor. Ha ama ee, neydi onun renk koyucan... renkli olur da böyle badem ezmesi gibi bir şey mi diyorsun olur. ezme mi ezme değil de buna şey deniyordu ekler mi faiz ya yok ekler Hayda, dedi ya ilk defa ilk de. ya buna adını söyleyin bana bakayım mı hayır be bu renkli renkli oluyor yeşil oluyor mavi oluyor beze da. beze beze değil be Evet. <gülüyor> Faiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sadece jerumunu Bunun adı ne be? <gülüyor> rengini söyleyerek taptına düşmek olmaz bunun. Kalabalık satıyorlar böyle. kalabalık kalabalık Pek tek, tek değil de böyle şey satılıyor. Ez bakayım ben onu. Ne diyorsun? Vallahi işte, dinleyicilerimiz anladı Oktay resmi gördü. Ben resmi görmemem lazım. Ney bunun adı? Günaydın efendim. Günaydın. Ho ho. Merhaba. O, vallahi kalp krizi geçti. Bir daha ya. göster bakayım Fahir. Ben hiç hayatımda... Aşure mi Fahir? <gülüyor> ya <gülüyor> bunun bir şey adı, ben adı ben vardı ben. bunun bir... Tabii ki muhakkak. Günaydın yani. efendim. Ama günaydın. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ee, Fatma Kökkin ben. Fatma Hanım hoş geldiniz. Anladınız manki tatlı olduğunu. Fatma Hanım. <gülüyor> Makaron. Makaron. Ha, ha, makaron, makaron ya makaron, tamam, hay, a, Şimdi mağazı... ben de ismini söyleyince hatırladım. Valla süpersiniz patladın. Nasıl anladınız hangi tatlıdan bahsettiğimizi? Evet. Badem ezmeli deyince ben de hemen telefona saralım size yardım da bulunayım diye. Yani sizin Çok elinizdeki uygunsun. gazeteden bunlar kesin bunu soruyordur falan diye bir durum olmadı. Yok canım. Biz <gülüyor> de size bir şey hatırlatalım. <gülüyor> ne var hatırlamak istediğiniz bugün? Bugün. Bugün. Yani vallahi. dilimin ucunda dediğiniz bir şey var mı? Öyle aklınız olsa o hakkınız hep baki. İstediğiniz zaman bizi arayabilirsiniz. Evet, i̇sterseniz onu hatırlatalım. Tamam şu anda bir şey yok ama ihtiyacım olduğunda hemen sizi arayayım. Sağ olun falan. çok teşekkür ederim. Yoksa delirecektim. Canım da çok çekti bu arada makaron. E ne oldu gergeden konusu yarım kaldı abi. <gülüyor> <gülüyor> ama kalsın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili severler buyursunlar falanlar. Oluyorlar bitiyor. Oluyorlar bitiyor dünyamızda. Egever o gazetelerde azıcık da biz bakalım. Okudun, yaladın, yuttun, bitirdin. İstanbul'da biraz şey olur ya birazcık. Ağrı yok bende. Ağrı Ar. yok. Arda marı çatlamış. Utanma özelliğim yok ya benim. Evet. Utanma bir özelliğim var daha doğrusu. Ee, onu zaten iki ameliyatta da aldılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Brezilya'da yeri yerinden oynatan dizi diye geçer. Aa şey. Mariana'da. Mariana'da değil ondan sonra çıkan neydi çok Sofi'nin dünyası niyetim geldi eski, dediğim çok eski tahminler bunlar ya AJ yani şey <gülüyor> gerçekten Aaa tamam çok mi? güzel şarkısı olan. Kökler, kökler kökler. Güzel şarkısı vardı bak söyleyeyim mi? Aynen Beni yani. sattılar güle güle. Annemi sattılar güle güle. Kız kardeşimi sattılar. S Baba değil mi ya? İkin. Yani, yani şu şarkıları nesel yapan nesel. adamlar sonra bluzu cazı doğuruyorlar. Hakikaten çok büyük bir cadeliymiş Yok yok onlar değil ya daha yakına Yakına gelin yakına biri, yani Öyle bir dizi ki bu Bütün Brezilya yani dünya üzerinde Yani bir ülke üzerindeki En etkili dizilerden biri diye Daha doğrusu en etkilisi diye söyleniyor Başbakan Bizdeki ve... şey gibi mi aşkım dağlara yazık mı <gülüyor> Onun karşılığını daha, daha ilerisi ya yani mesela devlet başkanı Brezilya devlet başkanı cuma günkü cuma günü yayınlanıyormuş bu dizi. He. Cuma günkü bütün randevularını falan filan iptal, i̇ptal ediyormuş. It, yani it, it cuma günü daha doğrusu bir şey almıyormuş. Aa, yerli yani dizi mi bizim şey. gümüş mü? Yerli dizi deyip gümüş mü mü? Yani ya yani bizim gümüş bizim gibi. gümüşü oraya mı gönderdik çünkü o başka türlü bir şey mantıklı ya. gelemiyor ya. Yokti ya. Şey Brezilya yapıyorlar mı gümüş orada da? Yani biz de Behzatçey ya yaptıkları gibi. Bu hayatı tasvih etmiyorum. Nikah yapsın falan filan. Yaprak dökülmemek bırak dökülmemek bırak Böyle evlenmelerine, boşanmalarına falan karışıyor muymuş? Brezilya hükümeti. Bakalım tabii karışıyor. Yani o yüzden izlenmiyor mu zaten ya? Devlet başkanı dediği veya bakalım, bakanlar. Bakalım bakanlarımız bu duruma. Senaryo grubundayız zaten onlar. Televizyonu izliyor insanlar şey diyor. Bakalım hükümetimiz <gülüyor> bu konuda ne tip adımlar atacak. <gülüyor> ee, Avenida Brazilya. Avenida Brasil tamam. Şu anda bana bek bir şey ifade etmedi bana ama seyredince şey. çok güzel. Ee, Aşkım Be dağlara yazık demek Türkçe. <gülüyor> Mesela Devlet Başkanı São Paulo'da bir önemli bir seçim mitingi varmış. Ya boş ver demiş. Geldim şu Avenida Brasil şeyini seyredelim demiş. Ondan sonra demiş. Haftalık. Mevzu ne? o, o zaman bu? Mevzu şu Maxi kim öldürdü abi? Maxi Me mi? Mevzu bu. Maxi kim öldürdü? Mars'ı mı? <gülüyor> Macaron, Macaron, Öyle düşünüyorum. Ya Oktay valla anladın. Max'ı kim öldürdü? Max'ı kim öldürdü? Max'ı kim Max öldürdü? Max'ı gam öldürdü. Duvarı ne? Max'ı Max gam, gam yukar. Küçük bir kız. Evet. Büyüyüp. Evet. Babasının öldürülmesinin intikamını almak Anlak üzere. Almak için. He, babaya el kaldı. Dönüşünün karmaşık hikayesi, bol melalan ve azdan öpüşmeyle bir dizi. Ya çok güzel. Aa onu daha önce konuşmuştuk. Bir dinleyicimiz mi anlatmıştı bize? Biz mi? O şey operalar şey. Bu dizi, dizi mi? Pembe var, diziler bu... dedikleri aslında var ya. Oo, o da Veryansın, Veryansın yani. diyor. Ha yok ya bu öyle değil. Bu ya. da öyle Veryansın diyor. izahı falan filan bayağı açıktı falan Bre... Kim anlatmıştı bize ya. Her Brezilya dizisinde öyle şey yapmayın ya. Bu <gülüyor> öyle bir Brezilya'da kendileri teklif ediyorlarmış. Öyle demişlerdi. Bu dizilerde böyleymiş yani. Hep o dizilerin. Dizi hep o dizilerin etkisi yüzünden. Köle Izavra. Şöyle söyleyeyim. Ee... Köle izara çok özür dilerim şimdi hatırladığım kadarıyla Samanlığın affedersin. Samanların arasında olan köle izara mıydı? Tabii canım köle izara. Her şey mi mi yayınlanırdı köle izara? Her gün değil. Her gün Oktay. Hayır ya. her gün. Ne günü, bir günü ne bir günü. günü her, her gün her, her gün. Canım her, her gün köle izara her gün Oktay. Maria da öyleydi. Hayır ya köle izara haftada bir gün yayınlanırdı. Sevilen ya. izler köle izara her gün mü tek. Her şenbe diye hatırlıyorum ben. Haftada bir mi? Ama her şenbe denk gelmiştir o gün okuldan mı erken çıktın dersler miydi? O cuma mıydı? Cuma ama sarı gül vardı cuma galiba. Online ikisinin arasında kuşak var. Kirli geçmişine bir göz atmak lazım. Sevgili dinleyiciler köleizaro hangi her günü? Gün, her gün her gün. Her gün ben de her gün Ne günü bir günü yaptım. ne her bir günü. günü. Her gün değil. gün. Ama portatif bilgisayar adamın elini. Yok köleizaro yok. Burada yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Özlem ben. Merhaba. Özlem Merhaba Özlem Hanım. Yani. Öncelikle yaşınızı alabilir miyiz? Hani bu köleizaro'lu günlere olan şeyinizi, hakimiyetinizi ne? algılamak anlamında. Ya biraz şey... Eee şey bir yaştayım 35. 35. Yani o yaşta var. izleyecek yaşta. İzleyecek yaşta. Ra Siz izleyecek yaşta değildiniz de, evde bir büyük izlerken Evet. Bu olaya Yağlanacak şahit olacağım. Kölelik... Ben de izleyeceğim. Ben de Köle... izleyeceğim. Diye. Kölelik dönemlerini hatırlıyorsunuz yani en azından bilginiz evet. var yani öyle bir dönemi. Daha... ben haftada bir gündü cuma ya da cumartesi gelecek. Gece geç bir saatti diye hatırlıyorum. O zamanım teşekkür ederim. Hı -hı. Ee, şöyle cuma olabilir. Cumartesi kesinlikle değildi. O zaman Cuma'da. Çünkü hafta ya da sonuna Cuma'da. geliyordu. Ama... Çünkü ben okul olmadığı halde izin vermiyorlardı. Geç bir saatte onu hatırlıyorum. Nereliydi aileniz efendim sizin? Efendim? Yani öyle belli bir saatten sonra televizyon izlenmiyor muydu sizin evde de? Onlar izliyordu da bana izin vermiyorlardı. Mantıklı, mantıklı, <gülüyor> mantıklı. Ne mantıklı. kadar sizin iyiliğinizi. <gülüyor> Dershane falan mı vardı neydi ya cumartesi Ya ben günü? anlamadım. Bu normalde zaten şey değil mi? Soap opera dediğimiz bu yani arkası yarın dediğimiz ha, şey. Hafendi de sizi haftada beş Çok teşekkürler. Evet. evet. Faycım senin ha. televizyon bilgin şahane. O sen dedi Güney Amerika'da öyle çekiliyor olabilir ama TRT'nin anlaşmaları gereği. Şimdi uzun uzun bana açıklattırma. Haftada bir yayınlanıyordu. Şimdi, Anlaşmalar gereği. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Sevgi dinici. Köle Zahra Kaç gün yayınlanıyordu ve hangi gün yayınlanıyordu? Ve yayın saati saat kaçmıştı. Bunu bilen bir dinici var mı? Ben düşünüyorum da acaba. Maria mıydı acaba her gün yayınlanan? Galiba Maria, Izaura bayağı eskiydi ya. Bence o zaman şeydir, alışıncaya kadar böyle hani küçük dozlar veriyorlar ya. İniyicilerimiz e, şimdi Twitter'dan yazarlar bize. Sen dur. Telefonumuz 210-30-30, sevgili dinleyiciler. Köle Izaura ile ilgili şu anda ne yapıyor? 2013 senesinde köle... Peki köle, köle Izaura ile Maria aynı kişi miydi? Hayır canım. Yok onlar kuzen canım. Biri... Adı adı farklı bir kere. Yani biri Izaura, biri Maria. İkisi e de canım bir göbek adını kullanıyordur. Maria Izaura Lopez gibi bir şeydir belki ve anlaşılmasın diye farklı yani iki farklı dizide mi oynuyor <gülüyor> Göbek, göbek adımı kullanıyor aynı dizilerde farklı dizi. dizilerde oynayan iki bahsediyor. diziden oradan da gelir para oradan <gülüyor> e, tabi iki diziden para geliyor ne güzel kendimi garanti ediyorum insanların farklı dizilerde farklı karakterleri canlandırma hakkı var benim de farklı dizilerde çalışan arkadaşlarım var Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhaba, Seda ben. Seda Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz e, ha, şu anda Seda Hanım? Ben şu anda meclisin oradayım. Ne yapıyorsunuz değil? meclisin orada hanımefendi? E, arabayla işe gitmeye çalışıyorum. Arabayla dolanıyorum. Adan, dolanıyorsun. Sesiniz çok genç geldiği için. Yani ne yapıyorsunuz meclisin orada? <gülüyor> Anneniz, babanız yanınızda mıydı? diye. Hayır, gibi. maalesef. Ya, o kadar genç değilim aslında. Neymiş, közeyi, ne kadar? O kadar genç değilim aslında. 39 yaşındayım. Hay maşallah, <gülüyor> hay maşallah, hiç mahlevim. <gülüyor> hepimizi, hepimizi gömersiniz, hiç merak etmeyin Hafta içi televizyon izliniz vardı yani o zaman sizin. Ee, yani herhalde şey, yani e, tam hatırlamıyorum ama Köle İzaharı haftada bir gün seyrettiğimizi hatırlıyorum. Ama daha sonra herhalde şey oldu. E, bunu ikinci kez yayınlamış olabilirler. Her güne çevrilmiş gibi bir şey de hatırlıyorum aslında. Yani, yani şey gibi, çocuklar duymasın gibi mi? Herhalde. Doktorlar gibi evet, doktorlar e, görüyor. Yaman Rüzgarı mesela her gün. O her, güce, ha, o evet. net her gün. Cemal. Cemal gün. da her gündü. Ha. Evet. Valla evet. iki tarafı A da A haklı çıkardınız. Biz Valdan'ı çok iyi kalplisiniz ya. Valla hem okta haklı çıktı hem biz haklı çıktık. Yani çıktı. şu yayındaki evet. harareti fark edip bunlar iyice azıttı el koyayım diye düşündünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Zarif hareketiniz için geliyiz. sağ olun efendim. <gülüyor> ben. <Hı> oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e? Ne oldu şimdi peki? Ne oldu oktay? Şimdi Max'ı mı düşünüyoruz hepimiz? Hepimiz Max'ı düşünüyoruz. Şimdi düşündüm. şu anda e, Max'in hikayesi var. Ortada Max'in hikayesi var. Ona bakalım. Acayip e, şöyle bir milyon dolar reklam geliri olmuş sezon finalinden. Ya olur. ne Farklı. bir milyon? Vay be. Bir Yalnız yani mi? Brezilya'da da sezon erken mi kapatıyor? <gülüyor> ne diyor <gülüyor> çocuklar? Değil mi? Çocuklar oh. yani. Güneydin efendim düdük seslerine. Düdük seslerine gelesin. Valla gene düdük sesi duyarsam hiç sağa Kimseye sola bakmadan bakma. reklama gireceğim. Günaydın efendim. Nereye lan Amge. Kimle görüşüyoruz? Alo. Merhaba. E, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Cihan. Cihan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? E, siz de aynı sınırlar içerisindeyim. Otübe. Otüdesiniz şu anda. Evet. Yanınızda evet. kim var Cihan Bey? Yanımda kimse yok trafikte. Var var yanınızda biri var var. var, var birisi var, var. bizde. <gülüyor> Birileri konuşurken duyduk çünkü biz sizi. <gülüyor> yok trafikteydim de o sırada biri önüme kırmıştık. <gülüyor> ona da sizi ha. bir kırdınız galiba. Aya yani. sert konuştunuz ama bu kadarıyla. Yani... <gülüyor> ya, fark edinim gerçekten. Evet, orada vallahi, bir şey oldu. Bizim gözler büyüdü yani. Ha, yani. Tam bağlandığınız esnada olunca. Yani. yani bu bir ilk galiba değil mi Şimdi programcılar bakalım. dışında. Bir susalım da Cihan Bey kibar kibar ne anlatacak. <gülüyor> evet Cihan Bey dinliyoruz. Buyurun Cihan Bey sizi dinliyoruz. Eee benim yaş 28 ama yani ben... Bakıyorum bir pavuş gibi <gülüyor> oldum <be>, ya. Hahaha. Cihan Bey. Hayır. Vallahi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vallahi ya, çok, cidden çok özür dilerim ya. Yani yok yok ya. Ya, estağfurullah. Estağfurullah yeri geliyor o. biz de yapıyoruz. Bence ben. o adamdan özür deyin önünüze kırmızı adamlar çünkü sert konuştu. <gülüyor> Neydi beyefendi <gülüyor> vallahi çok özür dilerim Hatırlamıyorum ya. ben adı adıyla hitap etmedi çünkü evet. başka bir lakab kullandı. <gülüyor> ya, yaşlıca da birisiydi galiba amca diye çünkü şey yaptı bağırdı. <gülüyor> <gülüyor> Cihan Bey daha önce bizim yayınımıza katılmış mıydınız? Tabii. <gülüyor> katılmış ya, mıydınız? Ya şu yayında bak. Şu yayında Sin kafeden birkaç kişi vardı. Vallahi <gülüyor> ihtimali dinleyicimiz evet, şey yaptı. Yani, İsmini <gülüyor> yazalım ya. Cihan Bey'e de bir hediye bir şey verelim ya. Verelim de her araya anlat gitsin bize. Ne kadar güzel oldu. Hediye değil, hediye değil. Cezalandıracağız vallahi Cihan Bey 7. mukolisinin konserine bilet mi? Olabilir vallahi. Ay bir de abi, abi verelim diyelim. Çünkü şimdi yani ters düz ne? konuşur bir şey söyler yani yayında bir <gülüyor> şey yapar. Siz ilk yapan. önce bir cevap verin. Neydi bu e konu Neydi? değişti yani sizin Köle İzar'ın şeyi. Kö evet, ben Köle İzar'ı pek hatırlamıyorum da. Yani şöyle e yolda internetten azıcık baktım. Bir sezon yayınlanmış. Hem yolda internete bakıyorsun hem de önünde krala küfrediyorsun. Can hayırdır. Ya, yok. Kırmızı ışıkta bakmıştım ya. Hı hı. Açık söyleyeyim. Tam o, o tekno kent girişinde oradaki kırmızı ışıkta. Orada 50, 50 saniye falan yanıyor. Ha, o 50 saniye Vay, güzel. 50 ya, saniyede internetime internet giriyorum. Telefonlarımı ediyorum. <gülüyor> 50 saniye internette baya uzun bir süre yani. Yani e, 20 saniyede sonuca ulaştım. O derecede. <gülüyor> <gülüyor> Rakamlarla Cihan Bey. E, nedir sonuç peki bu ulaştığınız 20. Yani, saniyedeki sonuç? Her gün yayınlanması gene yani dizi bir bir iki yıl önceden yayın unut, ee, sonradan Türk, Türkiye'ye gelmiş diye de anladık. Ben adım. Cihan Bey'in söylediklerini konsantre olamıyorum ya. Yani o kafamda o ilk kelimesi <gülüyor> yank, yank, yankılanıyor <gülüyor> yani. yani. Hakikaten. Ya, cidden ben telefon elimdeydi, fark etmemesini açtınız. Ya, cidden çok özür dilerim yani. Peki böyle efendim. Bir şeye, böyle, bir şeyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şeyle size şey yapmak istemedim. Yok ya. yok güzel <gülüyor> bir günaydın oldu. Bizim de uykumuzu açtınız. <gülüyor> çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Ben, ben, ben bu arada bakma, yok, yok, anlamadım mı? ne dediğini de. De... Anlamadın mı? A -a. Nasıl anlamadın ya? İşte anlamadım diyorum ben siz anlayın artık. <gülüyor> Bu, sen ne açtın oradan? Köleyzaro'nun müziğini hatırlayan var mı? Aa, Köle bir, dönem, Beni... bir dönem bütün cep telefonlarını Sattılar. melodisi olmuştu. O şey değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Çok çirkin miymiş? Yokmuş müziği yokmuş. Direkt, müziği yokmuş dedi. Direkt konuya girdi. Final bölümüne girdi. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hep birlikte okuyalım. Summertime Sadness Summertime Sadness Summertime Sadness -sa Summertime Sadness uh, summer summer Buyurun efendim. Summertime Sadness Yeterli. <gülüyor> yeterli mi? Anlaşıldı mı? Bilmiyorum ki. Me, <gülüyor> my my Ay bu kadın var ya bu havada zaten Tam bu havaların... Lana kısmını. Del Rey'de bakmasın yani. Böyle havaların. bütün gün elinde telefonla hava durumuna bakıyormuş. Geldi benim havalar diye. Buyurun Ho efendim. Hollanda'da ev ödevi tamamen yasaklanıyormuş. Oh, mindavut diyorlarmış. Hollanda değil. <gülüyor> <gülüyor> Tabi e, sorumluluğu alacağım. Alıyorum efendim. Yanlış okumaların sorumluluğunu ben alıyorum. Holland... Yani Fransa. Fransa'da Kaba bir hesapla. Bu size yansır mı? Yansırsın zaten ya. Çok var mı ya ödevi? ama Aman ne yapıyorlar? Hollanda ne veriyorlar ki ödev diye? Hayır. E, o paragrafı tamamen silmiştik yayınımızdan. <gülüyor> Öyle sonra. mi? Evet. Holland yani Roland, Fransa. Fransa tamam. <gülüyor> Aman değil miydi bu geçen gün Milli Eğitim Bakanı şey diye açıklıyor? Evet orada bir, bir kaynamalar milli oluyor eğitim. galiba. Eğitim. Eğitim. Çünkü eğitim. ülkemiz dışında çok böyle milli eğitim bir şey yapan yok. E, Eğitimi Fransa'da mıydı o? Ha Fransa, Fransa'da Ya, ya hap vereceğiz diyor. Ödev vermeyeceğiz, hap vereceğiz. Ver, ver, vermeyeceğiz, şey ver, yaptı. Kafaları güzel çalışır diyor. Çok ödevi var mı ya Ali'nin? Ali yani kısacık ödevler vardı, zor çalıştırması. nasıl çalışır? Sana mı zor geliyor? Haha. Senin de işin zor. da zor geliyor. Karşıltı böyle bizi diye bir şey oluyor. E, ne veriyorlar mesela? Be, oku, okuma. oku anlat. Ne oku anlat? Sen okuduğunu anlıyor musun? Ben anlamıyorum zaten alkol oturuyorum başına. anlamıyorum şu, yavrum diyorum. bu adam yallah genç yaşında şarapçı olacak diye korkuyorum ya. çocuğu ödevlerini Çocuğun yaparken alkolik oldu. vallahi bitirdi ya. E, e, ne ne ne koyacak hem Menü. Aileyle çalışma ortak zaman geçirmişse çalışma değil değil. kağıtlarından ben söyle, bir şeyler ebeveynlerin şey yapması işte ödevi veriyor anılar babalar sizde nasıl yürek var oturun çalışın güzelce yapın işte aynı şeyleri mi seyredeceğiz televizyonda aynı çalışmadan şey. anladın mı mesela bir aile programı mesela işte eşimiz şey ben, ben, bilmem, ben eşim eşim en güzel çalışma o yarışma biraz güzel bir yarışma bu da bir laf attı bak sustu şimdi çekildi Hemen. yok ya bugün ne giysem geldi aklıma o da yayından kalkmış onun hüznünü yaşadım ben içimde Hı -hı. Ah canım vallahi bugün konu. ne giysemin melodisini telefonumun melodisi yapacağım <gülüyor> <gülüyor> vallahi yayından kalkmışlar yani. ya paralarını Yazık. ödememişler ya böyle alamamışlar alamamışlar para, paralarını para, alamamışlar. alamamışlar öyle her paranın alamadığında yayını bırakacak olsan oho işleri var bunlar bu arada e, ses getirdi gerçekten yani konuda neye geçiyormuşuz gibi geliyor ama vallahi ses biraz hızlı geçiyoruz neydi ee, Cihan Bey değil mi Aha. Cihan evet. Bey'in e, Günaydın e, sin programımızdaki e, ses ki herkes duymuş herkes duymuş ben yani söyleyeyim twitter şu anda e, tt olmadı ama yani olabilir <gülüyor> tt <Tete>, olabilir <gülüyor> tt'ye beş kalan 5 <gülüyor> var hakikaten reklama girseydiniz diyerek bizi e, suçlayan daha doğrusu e, suçlayan mı yani evet dinleyicilerimiz de var bizi suçladı var mı reklama gireydiniz affedersiniz biz mi kırdık direksiyonu <gülüyor> affedersiniz yani yani hadi direksiyonu biz kırmadık O lafı da biz mi ettik Biz, biz yemiş olduk yani, vallahi o lafı da e, o yüzden Ben üstüme alıyorum Ben hiçbir laf duymadım vallahi dinleyicilerimiz de yanlış Sen tutmuş. duymadın mı gerçekten ya Yok evet başka yerden herhalde karıştı yayınımıza Buyurun efendim evet, Başka radyolardan karışmıştır tabii. Çünkü bizim radyomuzda ya. öyle şeyler olmaz radyomuzda, Ben de öyle zannediyorum <gülüyor> Cihan Bey de şaşırdı zaten Ne olduğunu anlamadı kantincilere ağır ayar diye bugünkü e, Çok güzel ben... kıvırdım Ege <gülüyor> Çok güzel kıvırdım. Evet Fahir. Valla yine pratik zekası devrede. Ee, en güzel şarkıları çalmak için buradayız. Buyurun efendim. Kantincilere ağır ayar. Adlı haberimizi isterseniz hep beraber bir göz atalım. Mertan Özgenç'in haberi Ankara'dan geliyor. Okul kantinlerine özel hijyen kuralları geliyor. Bundan böyle kantinde çalışanların tırnakları kısa ve temiz olacak oje, cila ve makyaj malzemeleri kullanılması kesinlikle mesela bazı kantinci abiler var. Oje, bu renkli ojelerden sürüyorlar. Vallahi benim de için bunu. Vallahi oje sürüyor, ondan sonra büyükleri oynuyor. Büyükleri oje alıyor yani. Toz makinasını şöyle bir iyi güzel temizlesinler. Başka ne olacak ya? O kantindeki şeyin. Sakız çiğnemeye de artık izin verilmeyecek. Ağzında bir ağız eğlencesi. Çak kuducu, çukuzu siz ne arsın? Boğ kuruş sigersin insin orada. Yani. Çünkü sonuçta sakız düşerse yemeğin içine. Pis pis tükürükleri ama sigara öyle mi ya? hiç mikrop yok. Yanık çünkü. Bundan sonra özel kıyafet giyecekler. Kantinci de. Özel kıyafet ve oje mi? Ö özel ama kıyafet. Oje, oje yasaklandı. Valla bu da şey gibi oldu. Fantezi gibi oldu. Özel kıyafet giyecekler. Ara sıra bence oje. şey de olsun. Mesela kantinci özel kıyafetiyle okulda sınıfları geçsin. Nasıl efendim? Memnun muyuz falan diye. Sonra da son dersten sonra giysin kumaş pantolonunu falan gömleğini öyle çıksın. Bütün sınıfları tekrar... <gülüyor> Eterek. Evet, kıyafetler bundan sonra uzun kollu olacak. Öyle kıllık kol görmek istemiyoruz demişler. Kıllı kol demiş ee, zaten. Kol kantinin adıymış. Güçlü zaten. bacaklar adlı hoş bir filmimiz var orada. Saçma bir kantinin ismi varmış <gülüyor> okulda? Kıllı kollar diye. İş elbiselerinin cepleri ve düğmesi olmayacak. Direk açılacak yani. Ben cır nasıl ya? <gülüyor> Yırtmalı. Nasıl bir fantaziye doğru gidiyor bilmiyorum <gülüyor> ya. Bir toz diye açınca... Derin bir yırtlaç olacak. Derin, derin, derin de bir, bir yırt. kalacak. Evet. Gıda hazırlık ve üretim alanı içinde saç ve boyun kapatılması amaçıyla cap bone şapka takılacak. O adamın o kapatmak için nasıl şey komple ninja gibi gezmeleri lazım ya. Maske tipi bir şey. Maske Sen onu şey. tertemiz <gülüyor> yaptıkları giyecekleri yerlere elini sürmüş ve sokakları yalamış çocuk gelip alacak mı? Yani şöyle olacakmış bundan sonra kantinci hazırlık ve üretim alanlarına girmedi. Üretim alanı dediği de tost makinesi. Olur <gülüyor> mu? Bir gün önceden yapılıyor üretim. <gülüyor> <gülüyor> Stoklu mu çalışıyorlar? Stoklu çalışıyoruz. Yani olsanız onlar stok çalışmayı seviyorum. <gülüyor> Üretim alanlarına girilmesi yasaklanacak evet. mıymış? Uygun dezenfektanla ellerini ayaklarını yıkayarak öyle girecekler. Ayakları yıkadı bitti işte şu anda. Ha, vallahi Yani gibi. ellerini yıkasaydı yeterdi. Ayaklarını, o sentaks çok önemli orada. Önce elimi yıkayayım sonra ayaklarımı ovuşturayım dediğim bitti. El Önce etti. ayak öyle sonra oldu. el. Öyle olması lazım. Bravo. Ellerinde açık yara çıban ve deri hastalığı olan kişiler gıdaya temas ettirilmeyecek. Neden? Çünkü bunlar hep yüz yüze iletişim <gülüyor> şeyler. Ben de bir kantin açacağım. Çıbanlı eller mi? Uzun kollar kantin. Ne? Kıllı kollar kantin. Çıbanlı, Çıbanlı eller daha şansı yüksek ticari açıdan daha Çıbanlı başarılı. eller büfe. <gülüyor> <gülüyor> Çalışanların el kesiklerinde... <gülüyor> çıban şat. çok hoş. Vallahi yemin ediyorum. O bizim bre... beyin şat var ya. O çıban şat bence daha güzel. Sanki onun... Abi bir tane <gülüyor> öğrenden zaman yaptım abi. <gülüyor> Onu ne koydum? Tazıma koydum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir kere sos tazı görüyorum. Çikolata sosu. Bu böyle çıban gibi görünüyor için. <gülüyor> <gülüyor> Çalışanların... Çıbon el kesiklerinde mavi renkli yara bandı kullanılacak. Mavi. Kesinlikle yani bak. burada kesik var anlamında. Burada kesik var anlamında. Doğru. <gülüyor> Çünkü öyle yapıştırıyorlar hava olsun diye. Ya sizin çocuğunuz yok tabi. O yüzden rahat rahat konuşuyorsunuz da. bizim çocuklarımız yani çımanlı ellerden mi geliyor? Yaralı ya, ellerden mi geliyor? Ama hakikaten öyle. Galiba bu... Ne ıı, kadar önemli bir şey. Ben nesil... şu anda can kulağı ile dinliyorum. Scary hand diye bir şey vardır. Yaralı eller. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Genel İngilizce kursu diye de bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Onlar. Sonra... Yalnız yeni nesil gerçekten o ebeveynlerin en büyük dertlerinden biri değil mi bu kantinler? Okul en büyük dertleri. Vallahi yani problemleri var o yeni neslin. Onlardan biri. Ama yani çok şiddetle şey yapanlar var kantine. Tabii, tabii. Kantin pisliği. Kantin. Kantine hayır diyen e, veliler Ya bu ya, çocuklar ne diyor? Biz de kantinle büyüdük ya. Neyse devam ediyorum. En son bize cips <gülüyor> satan adam var ya dükkanın. Şey diye geldi böyle gözlerinde da. Okullara tekrar girdik. diyor. <gülüyor> i̇şte ondan yani o battıktan o bir... ziyade bu obeziteye yol i̇şte açan şeyler için. var tabii ya. Tabii tabii onun için zaten. Vallahi yani. yarın öbür gün bize de demesinler. Ne diyor? Obez ee, yapıyorsunuz diyor. Vallahi müşterilerinize burada şey veriyorsunuz. Cips, cipssiz cips veriyorsunuz diye vallahi tutuklanırız. Yemin ediyorum. Kimin fikriydi o aramızda? Hapislerde şey yapıyoruz katillerin arasında. Siz ne <gülüyor> yapıyorsunuz? Siz kaç yıl Biz cips verdik. <gülüyor> <gülüyor> Ellerimiz pis. Senin kantinanın var mı hiç <gülüyor> okuldan? Peki. Kantin bir kere böyle boş ders vardı, biz dolaşıyorduk. Kantinci geldi dedi arkadan gazozların kasalarını indirelim bir Ben de oraya gittim. Sonra unuttum o. Ne olduğunu bilmiyorum. Bin mı mı gittim? Allah benim kantin var ilk Fahir acele etme biliyorum. Yani hemen ne kadar ben... teşneymiş herkes ya <gülüyor> kantinalıza anlatmaya. Selfteşne. Bu var mı diye. Kantincilik mi yaptın sen? Hayır benim de yoktu. Bu adamın çok kuvvetli kantinalısı var. Fahirin. Bir anlatsana Fahir onu. Efendim, bir de kazık efendim. kadarken yaşadığın olay değil mi? Kaçın sırtaydı sen 5 mi? Yok Altı be ilkokul be ilkokul. Ben Fahir'in kantin işte. hiç bilmiyordum. İlkokul i̇lk, 5 miydi? Ilk, 12-13 yaşından başladı. Mi? Şeyle başladı işte öyle kantine koydular. bir. Me, anlatsana bir ümit. Yani içimiz umutla da olsun. Dediler ki senin ticarete meylin var. <gülüyor> ticarete nasıl başladı? Ondan sonra sen dediler bunu. Kantine koydular. <gülüyor> <gülüyor> Yıl kaç, yaş kaç onlardan Yıl. başladı. Tabii 12 Eylül'ün hemen ha, sonrası. Hangi yıl hangi servisi diyorum? 83 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Neyse o, o 83 sene. senesinin bir Ekim ayında öğretmenim beni yanına çağırdı. Evladım dedi senin dedi ticarete mailim var efendim nereden anladınız dedi. <gülüyor> dedi. Sakın dedi sesini çıkarmadı hocam falan filan hemen dedi beni kantinciye yolladı bir küçük kağıt parçasıyla. Buralar sıkıcı sevgili güzel. Biraz sonra çok eğlenceli. Esas ikinci. Esas ikinci. <gülüyor> iki Biraz sabredin. Dedi ki işte dedi bundan sonra dedi sen dedi kantinde çalışacaksın. Ben de tabii elim ekmek tutmaya görsün. Hevesle gittim kantine. Ekmek dediğin simit mi fahir? Vallahi kantinde bir tek gazozla mısır satılıyordu. Ha, ya, simit yok muydu? Simit yoktu. Mısır vardı. Ha, tabii evet. Ankara'da bir ilkokul değil mi bu? Ankara'da bir ilkokul. Mısır ve şey satılıyor. Ne derler ona? Gazoz satılıyor. Ben yani de tabii 1-2 satış yaptıktan sonra nedense bunların Kendine güvenin o zamanlar cari konusunda daha <gülüyor> fakıflıydık. Dedim ki herhalde biz de rahat rahat yiyebiliyoruz yani. <gülüyor> bir mısır yemişim. Biz de tabii otumuz bastıkça bir gazoz içmişim. Yemin ediyorum <gülüyor> bugün 4-5 gazoz ve bir 8-10 tane mısır yiyerek. <gülüyor> Tek teneffüste mi Fahir? 3 yok, yok, yok, teneffüs de uzun teneffüs de Tabii canım, kendim bir yandan mısır yerken bir yandan onu şey yapamıyordum zaten <gülüyor> ağzım yüzüm yağlı bir şekilde ağzım yüzüm ha. yağlı gidiyordum ve sonuçta o ticari hayatım o gün sonra erdi <gülüyor> hem cırcır oldum <gülüyor> hem de carimi yükselttim Ve hala onun borçlarını öderim babamın nasıl soğan borçları var <gülüyor> o dönemden kalan mısır borçlarımı yıllar yılı ödedik yani <gülüyor> Kızlı kollar markete. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> evet sevgili dinleyiciler anılara ayırdığımız bu köşemizin neyse ki sonuna geldik. Modern sabahlar. sabahlar. Modern sabahlar. size bir şey söyleyeceğim ama bu söylediklerimden sonra bana karşı düşüncelerinizin değişmesini istemiyorum. Programımızın sonuna geldik.